أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأسحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tek Aziz ve Değerli Kardeşlerim Anlatacağım konu başkasının yerine hac yapan kimsenin mal sahibi olmak amacıyla para almasının hükmüyle ilgili bir mevzumuz olacaktır. Soru Niyetinde mal biriktirmekten başka bir amacı olmayan bir kimsenin Başkasının yerine hac yapmak için para almasının hükmü nedir? Cevap, hamd Allah Celle Celaluhadır. Alimler bu konuda şöyle demişlerdir. Bir insan para alma niyetiyle dünyalık bir amaç için hac yaparsa bu para haramdır. Ahiret ameliyle dünyalık bir şeyi niyet etmesi ona helal olmaz. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Men ken yeridu'l duni dunya hayatu'd dunya ve zinetaha. Nuvfi ileyhim a'maluhum fiha ve hum fiha la yubkhasun. Ulaika'l lazina leys lehum fel ahireti illa'n nar. و حبت ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون. Sıra Azim. Hud surasının iki ayetinde, yani 15 ile 16 ayetinde her kim yapmış olduğu ameline karşılık olarak dünya hayatını ve süsünü isterse ''Yapmış oldukları amellerinin karşılığını orada tam olarak öderiz, tam olarak veririz ve onlar orada hiçbir haksızlığa da uğratılmazlar. Dünyeli mükafatlardan hiçbir şey eksiltilmez, işte onlar ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir.'' Dünyada yapmış oldukları amelleri kendilerine hiçbir fayda vermeyip boşa gitmiştir. Yaptıkları ameller Allah rızasına uygun olmadığı için zaten batıldı. Bu ayeti kerime Hud suresinin 15 ve 16. ayeti kerimesiydi. Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Allah ona rahmet etsin, bu konuda şöyle demiştir. Her kim mal almak için hac yaparsa, ahirette onu sevaptan yana hiçbir nasibi yoktur. Fakat hac yapmak veya hacın nafakasına yardımcı olması için mal alırsa bunda hiçbir sakınca ve günah yoktur. Burada insanın birinci amaç dünyalık için para olmaktan şiddetle sakınması gerekir. Bir kimsenin yaptığı haccın kabul olunmamasında ve karşılığında mal alıp adına hac yaptığı kişinin adına hac yaptığı kişinin hac yapmış sayılmayacağından korkulur. Bu kimse haccı sahih olmaz ve vekilin adına hac yapılmış yapılmış sayılmaz dersek bu takdirde hac nafakasını alan kimsenin aldığı parayı sahibine iade etmesi gerekir. Fakat hac yapmak ve onunla haccin masraflarını karşılamakta yardımcı olması için para ve nafaka alır da bu para ve nafakayı Arafat, Müzdelife ve Mina gibi yerlerde ve Beytullah'ın yanında dua etmek gibi Allah'a ibadet olan şeyleri vesile kılarak sahibinin ihtiyacını gidermek için olabilir. Evet, burada bu paragraf Muhammed bin Salih el-Useym'in Haccı ve Umreci'nin düştükleri hatalar rehberi isimli kitabından derlenerek alınmıştır değerli kardeşlerim. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين